Şimdi sırada merhab vardı. Kardeşi Haris'in de öldürülmüş olması onu çileden çıkarmış ve askerleriyle birlikte er meydanına inmişti. Üzerinde iki kat zırh, başında üst üste iki miğfer ve iki elinde de birer kılıç vardı. Önce Hayber halkı iyi bilir ki diye başladı bağırmaya. Ben kapıya kadar gelip de dayanan savaşların Kızışıp da ortalığın kasıp kavrulduğu demlerde tepeden tırnağa kadar silahlanmış olarak denenip de savaşın hakkını verdiğim konusunda şüphe bulunmayan merhabım. Cenk yine kılıçlardan önce başlamıştı. Hayber kalelerinin önünde kelimelerle ruhlara işleyen bir savaş yaşanıyordu. Öyleyse düşmanla anladığı dilden konuşmak gerekiyordu. Onun için Hazreti Ali... Ben de o kimseyim ki... ...annem bana aslan adını takmıştır. Zaten ben de ormanların heybetli görünüşlü aslanı gibiyimdir. Sizi de çar çabuk tepeleyecek... ...hakkınızdan gelecek er kişiyim. Diye seslendi. Aslan ifadesini duyunca... ...merhabın yüzünde renk kalmamıştı. Zira o gece rüyasında... ...kendisini bir aslanın parçaladığını görmüş... Ve büyük bir korkuyla uyanmıştı. Belki de Allah Celle Celaluhu merhaba rüyasını hatırlatması için Hazreti Ali'yi bu şekilde konuşturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o gün iki kat zırh giymiş, başına da miğferini takmıştı. Zarib bir atının üstünde ve elinde de okla yayı duruyordu. Bir aralık yanına Yesar adında siyahi birisi geldi. Kendisinin amirin çobanı olduğunu söylüyor, ''Ya Muhammed?'' diye sesleniyordu. Meğer efendisi amir ve arkadaşları savaşa hazırlanırken o da kulak misafiri olmuş... ''Şu peygamber olduğunu iddia eden kişiyle çarpışacağız.'' İfadelerini duyunca, Efendimiz'e karşı kalbinde bir alaka meydana gelmişti. Bunun üzerine, koyunlarıyla birlikte buraya kadar gelmişti ve işin gerçek boyutunu bizzat öğrenmek istiyordu. ''Sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?'' diye soruyordu. Efendimiz de, ''İslamiyete, Allah'tan başka ilah bulunmadığına inanıp, ''Ona kullukta bulunmaya ve benim de onun Resulü olduğuma şehadete davet ediyorum.'' buyuruyordu. Yesar sordu. ''Peki ben böyle bir şehadette bulunur ve Allah'a iman edersem bana ne var?'' ''Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen sana cennet var.'' diye cevapladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Yesar, ''Ya Resulallah.'' dedi bana İslamiyet'i ve nasıl Müslüman olunacağını anlat." Samimi bir yönelişti ve bu yönelişteki samimiyete Allah Resulü de karşılık veriyordu. Netice itibariyle üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlı bir iş gerçekleşmek üzereydi. Bir insan daha Müslüman oluyordu. Hayber önünde kıyasıya bir mücadele yaşanırken, Yesar gelmiş şimdi de gönlünden gele gele kelime-i tevhidi söylüyordu. Ardından yeniden efendimize döndü. Ya Resulallah, ben siyah tenli, çirkin yüzlü, kokusu hoş olmayan ve varlıksız bir adamım. Bugün şu Yahudilerle çarpışır ve öldürülürsem cennete girer miyim? diye sordu. Evet, diye cevapladı Allah Resulü. Anlaşılan yesar gözünü cennete dikmiş, oraya ulaştıracak bir vesile arıyordu. Efendimiz'e bir kez daha döndü, yeniden... Ya Resulallah, şu koyun ve davarlar benim yanımda emanettir. Ben onların sahibinin işçisiyim. Şimdi bunları ben ne yapayım? Maksadını anlamıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onları önce karargahtan çıkar. Sonra da onlara bağır ve küçük taşlar at. Yüce Allah Celle Celaluhu... ''Sana emanetini eda ettirecek ve onlar da sahiplerinin yanına döneceklerdir.'' buyurdu. Efendimizin tarif ettiği şekilde hemen yerden küçük taşlar toplamaya başlayan Yesar, onları koyun ve davarların üzerine atıyor ve ''Ben artık sizinle ilgilenmeyeceğim. Hemen sahibinizin yanına geri dönün.'' diye bağırıyordu. Gerçekten de koyun ve davarlar sahiplerine doğru gitmeye başladı. Artık Yesar sadece kendisinden sorumlu bir kuldu... ...ve Hazreti Ali'nin askerleri arasına katılarak savaşmaya başladı. Çok geçmeden... Kaleden mancınıkla atılan taşlardan birisi Hazreti Yesa'ra isabet etmiş ve o da şehit olmuştu. Bir vakit namaz bile kılamadan huzuru ilahiye gidiyordu. Sonra onun bedeni efendimizin huzuruna getirildi. Hayberlilerin adam yerine bile koymadıkları siyahi köle Resulullah'ın huzurunda uzanmış, olan cahibetiyle yatıyordu. Uzun uzun baktı ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Belki de bu bakışlarda Hakka kulluk adına hanesinde hiç sevabı olmadığı halde Vuslata önceden eren garip bir kula duyulan sevgi vardı Resulullah'ın bakışları asabında da dikkatini çekmiş Onlar da yesara bakıyorlardı Onun için Resulullah'ın şöyle dua ettiği duyuldu Allah Celle Celaluhu senin kokunu ve yüzünü güzelleştirsin, varlığını da çoğaltsın. Beri taraftaysa kıyasıya bir cenk devam ediyordu. Kılıçlarını çeken Merhabla Hazreti Ali, büyük dikkat birbirlerini süzüyor ve hamle üstüne hamle yapıyorlardı. Hayber önlerinde sadece kılıç şakırtılarıyla karşılıklı meydan okumalar duyulabiliyordu. Bir aralık büyük bir gürültü koptu. Öldürücü darbenin indiğini herkes anlamıştı. Sonucu merak ediyorlardı. ...toz duman dağılıp da ayakta duranın... ...Hazreti Ali olduğu görülünce... ...mü'minler tekbir getirmeye başladılar. -Ekber. Meğer çift kat zırhlar içindeki merhabın başına... ...Zülfikar inmiş ve işini oracıkta bitirivermişti. Yasir'den sonra merhabın da öldürüldüğünü görünce... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...asabına şu müjdeyi verdi. Sevininiz... Hayber'in işi artık daha kolay. Gerçekten de öyle olacaktı. Merhab'ın ölümüyle ortalık tam bir savaş alanına dönmüştü. Hayber'liler düşmek üzere olan kalelerini teslim etmemek için var güçleriyle karşılık veriyor, ölümüne saldırıyorlardı. Onlar için her fethedilen kale, içi boşaltılarak kaçılması gereken bir mekan demekti. Arkada kalan kalelere doğru kaçıyor ve kendilerini buralarda koruma altına almaya çalışıyorlardı. Bu fütuhat sırasında bir gün Hazreti Ali'nin kalkanı elinden düşmüş ve kendine siper edecek bir dayanağı kalmamıştı. İki tarafına bakınıp dururken gözü kalenin kapısına ilişti. Kaptığı gibi kapıyı eline aldı. Artık kale fethedilip de içeri giriliciye ana kadar kalenin kapısı kalkan olarak Hazreti Ali'nin elindeydi. Dirençleri kırılıp da arka taraflardaki kalelere doğru kaçan Hayberlileri... Hz. Ali ve ashab arkalarından takip ediyorlardı. Hayber'de hakim olan artık Allahu Ekber sedalarıydı. bir sesleriyle iyice ürperen Hayberlilerin artık kol ve kanatları kırılmış, yapabilecekleri hiçbir şeyleri kalmamıştı. En ne kadar diğer kalelere doğru sığınmaya çalışsalar da sonlarının geldiğini görebiliyorlardı. bir kalenin fethiyle birlikte elde edilen ganimetler ve yakalanan esirler vardı. Ancak hala savaşçılar teslim olmuyorlardı. Zaman zaman savaşın devam ettiği bir sırada Gazza adında birisi kalelerin birisinden çıkıp Efendimizin yanına geldi. Bazı bilgiler karşılığında kendisi ve ailesi adına eman istiyordu. Ya Ebel Kasım, sen bir ay bile bu kaleyi kuşatacak olsan orayı elde edemez fethedip de içine giremezsin. Onların yer altında su kanalları var. Ve geceleri gidip oradan su alırlar. İhtiyaçlarını giderirler. Sonra da gelir ve kalelerine sığınarak senden korunurlar. Eğer sen onların bu su yollarını kesersen, işte o zaman susuzluktan bağıra bağıra helak olurlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha öncekilerde olduğu gibi Gazal'e de eman vermiş onun verdiği bilgiler ışığında asabını yönlendirerek Hayberlilerin su yolunu da kesmişti. Gerçekten de sonuç Gazal'ın dediği gibiydi. Suyla irtibatlarının kesildiğini görünce çılgına döndüler. Zira bu onların hayatla bağlantılarının kesilmesi anlamına geliyordu. Bu arada Resulullah'ın emriyle mancınık da kullanılmaya başlanmıştı. Hayberlilerin kendi yapımı olan bu alet şimdi onlara taş yağdırıyordu. Bu hengamede Efendimizin üzerine de bir ok isabet etmiş elbisesine takılmıştı. O da yerden bir avuç kum alıp Hayberliler tarafına savurdu. Hayberliler deprem olmuş da yere yığılmışçasına sarsılıp yere serilmeye başladılar. Vatih ve sülalim kaleleri de kuşatılıp haybeller tamamen kıskaca alınınca artık yok olacaklarını anlamış ve teslim olma kararı almışlardı. Kinane İbn Ebi'l-Hukayk, Şemmâ adında bir adamını göndererek Efendimizle konuşmak istediğini bildirdi. Efendimiz de onun dileğine ''Olur'' şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Kinane yanına aldığı adamlarıyla birlikte Efendimizin huzuruna geldi. Perişan bir halleri vardı. Sanki işin başından beri yaptıklarının farkına varmış gibiydiler. Verilecek her hükme rıza göstermekle birlikte canlarını kurtarmanın peşine düşmüşlerdi. Onun için efendimize bir anlaşma teklif ediyorlardı. Bunca meşakkat ve sıkıntıdan sonra kalelerini fethettiği halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine de bu tekliflere sıcak bakmış ve malûb ettiği adamlarla bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre 1. Kalelerde çarpışan Yahudilerin kanları dökülmeyecek 2. Yahudilerin çoluk çocukları kendilerine bırakılacak Hayber'den ve Hayber arazilerinden çocuklarıyla birlikte gitmelerine müsaade edilecek 3. Giderken yanlarında bir hayvan yükünden fazla eşya götürmeyecekler Menkul ve gayrimenkul bütün mallarıyla askeri araç ve gereçleriyle üzerlerindekiler hariç Kalelerde stokladıkları kumaşları Efendimiz'e bırakacaklar. 4. Resulullah'a bırakılması gereken herhangi bir şey gizlenip saklanmayacak, gizleme teşebbüsünde bulunanlar da sözü edilen eman ve himaye tahüdünden hariç tutulacaktı. Bilhassa liderleri konumundaki Kinane ibni Ebi Hukayk, bu maddelere sadık kalacaklarına dair yeminler ediyordu. Onların genel yapılarını çok iyi bilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eğer sizler ganimet mallarından bana teslim etmeniz gerektiği halde bazılarını gizleyip de bana teslime yanaşmayacak olursanız, o zaman Allah ve Resulünün himaye ve taahhüdünden uzak kalırsınız.'' diye yeniden uyarma lüzumu hissediyordu. Tabii ki buna sonucunu gördüğü halde muhataplarını kurtarmak için hatırlatmada denilebilirdi. Aynı zamanda o gün belli başlı konularda yeni hükümler geliyordu. Buna göre artık ehli eşeklerin eti yenmeyecek, taksim edilmeden önce ganimet mallarına el uzatılmayacak, kesici dişi olan her yırtıcı hayvanın eti haram kabul edilecek ve aynı zamanda esir alınan kadınlara da dokunulmayacaktı. Gerçekten de Hayber sayılamayacak kadar yiyecek ve içecek, kurutulmuş et, her çeşit meyve, koyun ve deve, kumaş ve elbise, silah ve askeri teçhizatla doluydu. Bunların hepsine şimdi el konulmuştu ve Hayber'de elde edilen her türlü ganimet artık Müslümanlar arasında paylaşılmayı bekliyordu. Elde edilen mallar arasında Tevrat nüshaları da vardı. Kitaplarının kendilerine geri verilmesini istiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de emredecek ve Tevrat nüshaları sahiplerine iade edilecekti. Elde edilen ganimetler arasında küpler dolusu içkiler de vardı. Meseleden haberi olur olmaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içki küplerinin kırılmasını emredecek ve yıllanmış içkiler sel olup Hayber sokaklarında akacaktı. Bu sırada Abdullah İbni Hammar dayanamayıp da bu içkilerden içi vermişti. Onun bu davranışı ilk değildi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsine hakim olamayıp da açıktan bir haramı irtikab eden bu sahabiye ceza verdi. Önce kendileri pabuçlarını alıp ona vurdular ve ardından da ashab-ı kiram pabuçlarıyla Hazreti Abdullah'a vurmaya başladı. Bu sırada Hazreti Ömer'in "Allah'ım ona lanet et." ''Zira o içki içmeyi de, içki içtikten sonra dayak yemeyi de alışkanlık haline getirdi.'' dediği duyuldu. Onun bu sözlerini Allah Resulü de duymuştu ve hemen, ''Ey Ömer, öyle söyleme. Şüphesiz ki o Allah ve Resulünü sever.'' buyurdu. Her meseleye hassasiyetle yaklaşan ashab, içinde içki içilen ve helal olmayan daha nice yiyecek konulan bakır ve demir kaplar konusunda ne yapmaları gerektiğini sormaya başladılar. ''Onları yıkayıp yemeklerinizi öyle pişiriniz'' buyurdu. Onunla birlikte attıkları her adımlarında yeni bir şeyler öğreniyorlardı. Ferve İbn-i Amr'ı ganimet memuru olarak tayin eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Paylaşımı yapılmadan ganimet mallarından aldığınız bir iğne veya iplik bile olsa onu geri veriniz.'' Çünkü ganimet mallarına ihanet etmek çok büyük vebaldir ve kıyamet gününde ateş demektir." diyerek taksimatı yapılmadan ganimet mallarından kimsenin almaması gerektiğini ilan ettirmişti. Sadece hayvanları ile asabın kendilerinin yiyebilecekleri kadar bir miktar cevaz verilmişti. Mesela o kadar hassastı ki bu malların başında görevlendirilen Hazreti Ferve bir aralık ''Güneşten korunmak için başına bir bez parçası almış ve efendimizin cehennem ateşinden bir parçayı başına bağlamışsın.'' şeklindeki uyarısından sonra bin pişman olarak getirip onu da iade etmişti.